Altıncı telvi üç noktadır. Birinci nokta, velayet yolları içinde en güzeli, en müstakimi, en parlağı, en zengini, sünnet-i ittibadır. Yani, amal ve harekatında sünnet-i düşünüp, ona tabi olmak ve taklid etmek ve muamelat ve ef'alinde, ahkam ı şer'iyyeyi düşünüp, rehber iddiaz etmektir. İşte bu ittiba ve iktida vasıtasıyla, adi ahvali ve örfi muameleleri ve fıtri hareketleri ibadet şekline girmekle beraber her bir ameli sünneti ve şer'i o ittiba noktasında düşündürmekle bir tahatturu hükmü şer'i veriyor. O tahattur ise sahib-i şeriatı düşündürüyor. O düşünmek ise Cenabı Hakk'a hatıra getiriyor. O hatıra bir nevi huzur veriyor. O halde mütemadiyen ömür dakikaları huzur içinde bir ibadet hükmüne getirilebilir.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 ve kusurlarını görmek istemez ve kemaline delalet eden zayıf emareleri, kavi hüccetler hükmünde görür, daima mahbubuna taraftardır. İşte bu sırra binaendir ki, muhabbet ayağıyla marifetullah'a teveccüh eden zatlar şübehata ve itirazata kulak vermezler, ucuz kurtulurlar. Binler şeytan toplansa, onların mahbubu hakikisinin kemaline işaret eden bir emareyi, onların nazarında iptal edemez. Eğer muhabbet olmazsa, o vakit kendi nefsi ve şeytanı ve harici şeytanların ettikleri itirazat içinde çok çırpınacak. Kahramancasına bir metanet ve kuvvet-i iman ve dikkat-i nazar lazımdır ki, kendisini kurtarsın. İşte bu sırra binaendir ki, umum merati bir belayette marifetullah'tan gelen muhabbet, en mühimmaye ve iksirdir. Fakat muhabbetin bir vartası var ki, ubudiyetin sırrı olan niyazdan mahviyetten naza ve davaya atlar mizansız hareket eder. Masivay ilahiyeye teveccühü hengamında manay harfiden manay ismiye geçmesiyle tiryak iken zehir olur. Yani gayrullahı sevdiği vakit Cenab-ı Hak hesabına ve onun namına onun bir ayneyi esmas olmak cihetiyle raptı kalbetmek etmek lazımken, bazen o zatı o zat hesabına kendi kemalatı şahsiyesi ve zatîsi namına düşünüp manay ismiyle sever. Allahı ve peygamberi düşünmeden yine onları sevebilir. Bu muhabbet muhabbetullah'a vesile değil perde oluyor. Manay harfiyle olsa muhabbetullah'a vesile olur belki cilvesidir denilebilir. Üçüncü nokta. Bu dünya darul hikmettir, darul hizmettir, darul ücret ve mükafat değil.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 Baki hükmünde olan ameli Uhrevi meyvesini bu dünyada fani bir surette yemek kara akıl değildir. Baki bir lambayı bir dakika yaşayacak ve sönecek bir lamba ile mübadele etmek gibidir. İşte bu sırra binaen ehli velayet hizmet ve meşekkat ve musibet ve külfeti hoş görüyorlar, nazlanmıyorlar, şekva etmiyorlar. Elhamdülillahi ala kulli hal diyorlar. Keşf-ı keramet ezvakü envar verildiği vakit bir iltifat-ı ilahi nev'inden kabul edip setrine çalışıyorlar. Fahre değil, belki şükre, ubudiyete daha ziyade giriyorlar. Çokları o ahvalin istitar ve inkıtağını istemişler. Ta ki amellerindeki ihlas zedelenmesin. Evet, makbul bir insan hakkında en mühim bir ihsan-ı ilahi, ihsanını ona ihsas etmemektir. Ta niyazdan naza ve şükürden fahre girmesin. İşte bu hakikata binaendir ki Velayeti ve tarikatı isteyenler eğer velayetin bazı tereşşühatı olan ezvak ve keramatı isterlerse ve onlara müteveccih ise ve onlardan hoşlansa baki uhrevi meyveleri fani dünyada fani bir surette yemek kabiliğinden olmakla beraber velayetin mayesi olan ihlası kaybedip velayetin kaçmasına meydan açar. 7. telbih 4 nüktedir. Birinci nükte Şeriat doğrudan doğruya gölgesiz, perdesiz, sırrı ehadiyet ile rububiyet-i mutlaka noktasında hitab-ı ilahinin neticesidir. Tarikatın ve hakikatin en yüksek mertebeleri şeriatın cüzleri hükmüne geçer. Yoksa daima vesile ve mukaddime ve hadim hükmündedirler. Neticeleri şeriatın muhkematıdır. Yani hakayık şeriat'a yetişmek için tarikat ve hakikat meslekleri vesile ve hadim ve basamaklar hükmündedir. Gitgide en yüksek mertebede nefs-i şeriatta bulunan manayı hakikat ve sırrı tarikat'a inkılap ederler. O vakit şeriat-ı kübranın cüzleri oluyorlar. Yoksa bazı ehli tasavvufun zannettikleri gibi şeriatı zahiri bir kışır, hakikatı onun içi ve neticesi ve gayesi tasavvur etmek doğru değildir. Evet şeriatın Tabakatı nâsa göre inkişafatı ayrı ayrıdır. Avam-ı nâsa göre zahir-i şeriatı hakikat şeriat zannedip havâsâ münkeşif olan şeriatın mertebesine hakikat ve tarikat namı vermek yanlıştır. Şeriatın umum tabaka tabakacak meratibi var. İşte bu sırra binaendir ki ehli tarikat ve ashabı hakikat ileri gittikçe hakâik-i şeriat'a karşı incizapları, ihtiyakları ittibaları ziyadeleşiyor. En küçük bir sünnet-i seniyyeyi, en büyük bir maksat gibi telakki edip, onun ittibağına çalışıyorlar. Onu taklit ediyorlar. Çünkü, vahi ne kadar ilhamdan yüksek ise, semere-i olan adab-ı şer'iyye, o derece semere-i ilham olan adab-ı tarikattan yüksek ve ehemmiyetlidir. Onun için, tarikatın en mühim esası, sünnet-i seniyyeye ittiba etmektir. İkinci nükte, Tarikat ve hakikat, vesilelikten çıkmamak gerektir. Eğer maksudu bizzat hükmüne geçseler, o vakit şeriatın muhkematı ve ameliyatı ve sünnet-i seniyeye ittiba, resmi hükmünde kalır, kalp öteki tarafa müteveccih olur. Yani, namazdan ziyade halka-yı zikri düşünür. Feraizden ziyade evradına müncezib olur. Kebairden kaçmaktan ziyade, adab tarikatın muhalefetinden kaçar. Halbuki, Muhkemat-ı şeriat olan farzların bir tanesine, evrad-ı tarikat mukabil gelemez, yerini dolduramaz. Adab-ı tarikat ve evrad-ı tasavvuf, o feraizin içindeki hakiki zevke medar-ı teselli olmalı, menşe olmamalı. Yani, tekiyesi camideki namazın zevkine ve tadil-i vesile olmalı, yoksa camideki namazı çabuk resmi kılıp, hakiki zevkini ve kemalini tek yede bulmayı düşünen, hakikattan uzaklaşıyor. 3.lükte sünnet-i seniyye ve ahkam-ı şeriat haricinde tarikat olabilir mi diye sual ediliyor. El cevap hem var hem yok. Vardır çünkü bazı evliyayı i şeriat kılıncıyla idam edilmişler. Hem yoktur çünkü muhakkikin evliya Saadi Şirazi'nin bu düsturunda ittifak etmişler. muhales Saadi Safa zafer buradan gözlerpey Mustafa. Yani Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın caddesinden hariç ve onun arkasından gitmeyen muhaldir ki hakiki envara hakikate vâsıl olabilsin. Bu meselenin sırrı şudur ki madem Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Hatemul Enbiyadır ve umum nev-i beşer namına muhatab-ı ilahidir. Elbette nev-i beşer onun caddesi haricinde gidemez ve bayrağı altında bulunmak zaruridir. Ve madem ehli cezbe ve ehli istirak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 fakat o zamana mahsus olarak o zat şeriata muhalefette velayet derecesinden sukut etmez, mazur sayılır. Fakat bir şartla ki hakayiki şeriata ve kavaidi imaniyeye karşı bir inkar, bir tezif, bir istihfaf olmasın. Ahkamı yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir. Yoksa o hale mağlup olup neuzu o hakaiki muhkemeye karşı İnkar ve tezgibi işmam edecek bir vaziyet alamet-i sukuttur. Elhasıl daire-i şeriatın haricinde bulunan ehli tarikat iki kısımdır. Bir kısmı sabıkan geçtiği gibi ya hale istiraka, cezbeye ve sekre malul olup veya teklifi dinlemeyen veya ihtiyarı işitmeyen latifelerin mahkumu olup daire-i şeriatın haricine çıkıyor. Fakat o çıkmak Ahkam-ı şeriatı beğenmemekten veya istememekten değil belki mecburiyetle ihtiyarsız terk ediyor. Bu kısım ehli velayet var. Hem mühim veliler bunların içinde muvakkaten bulunmuş. Hatta bu nevi'den değil yalnız daire-i şeriattan belki daire-i İslamiyet haricinde bulunduğunu bazı muhakkikin evliya hükmetmişler. Fakat bir şartla Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın getirdiği ahkamın hiçbirini tekzip etmemektir. Belki, ya düşünmüyor veya müteveccih olamıyor veyahut bilemiyor ve bilmiyor. Bilse, kabul etmese olmaz. İkinci kısım ise, tarikat ve hakikatın parlak ezvaklarına kapılıp, mezakından çok yüksek olan hakaik şeriatın derece-i zevkine yetişemediği için, zevksiz, resmi bir şey telakki edip, ona karşı lakayt kalır. Gitgide, şeriatı zahiri bir kışır zanneder. Bulduğu hakikatı, Esas ve maksud telakki eder, ben onu buldum, o bana yeter der. Ahkamı şeriata muhalif hareket eder. Bu kısımdan aklı başında olanlar mes'uldürler. Sukut ediyorlar, belki kısmen şeytana maskara oluyorlar. Dördüncü nükle, ehli dalalet ve bid'at fırkalarından bir kısım zâtlar, ümmet nazarında makbul oluyorlar. Aynen onlar gibi zâtlar var, zahiri hiçbir fark yokken, ümmet reddediyor. Bunda hayret ediyordum. Mesela Mutezile mezhebinde Zemahşeri gibi itizalde en mutaassıp bir fert olduğu halde muhakkikin ehli sünnet onun o şedid itirazatına karşı onu tekfir ve tadlil etmiyorlar, belki bir rah necad onun için arıyorlar. Zemahşeri'nin derece-i şiddetinden çok aşağı Ebu Ali Cübbai gibi Mutezile imamlarını merdud ve matrut sayıyorlar. Çok zaman bu sır benim merakıma dokunuyordu. Sonra lütfu ilahiyle anladım ki zemahşeri'nin ehl-i sünnete itirazatı hak zannettiği meseleyindeki muhabbeti haktan ileri geliyordu. Yani mesela tenzihi hakiki onun nazarında hayvanlar kendi efaline halik olmasıyla oluyor. Onun için Cenabı hakkı tenzih muhabbetinden ehl-i sünnetin halka efal meselesinde düsturunu kabul etmiyor. Merdut olan sair mutezile imamları muhabbeti haktan ziyade ehl-i sünnetin yüksek düsturlarına kısa akılları yetişemediğinden ve geniş -i ehl ehli sünnet onların dar fikirlerine yerleşmediğinden inkar ettiklerinden merdutturlar. Aynen bu ilmi kelamdaki ehli itizalin ehli sünnet ve cemaate muhalefeti olduğu gibi sünnet-i seniyye haricindeki bir kısım ehli tarikatın muhalefeti dahi iki cihetledir. Biri Zemahşeri gibi haline meşrebine meftuniyet cihetinde daha dereceyi zevkine yetişemediği adab-ı şeriata karşı bir derece lakayt kalır. Diğer kısmı ise, haşa, adab-ı şeriata, desatiri tarikata nisbeten ehemmiyetsiz bakar. Çünkü dar havsalası, o geniş ezvâkı ihata edemiyor ve kısa makamı, o yüksek adaba yetişemiyor. Sekizinci telvih, sekiz vartayı beyan eder. Birincisi, sünnet-i seniyyeye tamam ittiba riayet etmeyen bir kısım ehli suluk. Velayeti nübüvvete tercih etmekle vartaya düşer. 24. ve 31. sözlerde nübüvvet ne kadar yüksek olduğu ve velayet ona nispeten ne kadar sönük olduğu ispat edilmiştir. İkincisi, ehli tarikatın bir kısım müfrit evliyasını sahabeye tercih hatta enbiya derecesinde görmekle vartaya düşer. 12. ve 27. sözlerde ve sahabeler hakkındaki zeylinde kat'i ispat edilmiştir ki Sahabelerde öyle bir hassasiyet sohbet var ki velayet ile yetişilmez ve sahabelere tefevuk edilmez ve enbiya'ya hiçbir vakit evliya yetişmez. Üçüncüsü, ifrat ile tarikat taassubu taşıyanların bir kısmı adab ve evrad-ı tarikatı sünnet-i seniyeye tercih etmekle sünnete muhalefet edip sünneti terk eder fakat virdini bırakmaz. O suretle adabı şer'iyeye bir lakaytlık vaziyeti gelir, vartaya düşer. Çok sözlerde ispat edildiği gibi ve İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi muhakkikin ehli tarikat derler ki, bir tek sünnet-i seniyeye ittiba noktasında hasıl olan makbuliyet, yüz adab ve nevafil-i hususiyeden gelemez. Bir farz, bin sünnete müreccah olduğu gibi, bir sünnet-i seniye dahi, bin adab-ı tasavvufa müreccahtır demişler. Dördüncüsü, müfrit bir kısım ehli tasavvuf, ilhamı vahiy gibi zanneder, ve ilhamı, vahiy nev'inden telakki eder, varta'ya düşer. Vahyin derecesi ne kadar yüksek ve külli ve kutsî olduğu ve ilhamat ona nispeten ne derece cüz'î ve sönük olduğu 12. sözde ve icaz Kur'an'a dair 25. sözde ve sair risalelerde gayet kat'î ispat edilmiştir. Beşincisi, sırr tarikatı anlamayan bir kısım mutasavvife, zayıfları takviye etmek ve gevşekleri teşcih etmek, ve şiddeti hizmetten gelen usanç ve meşekkati tahfif etmek için, istenilmeyerek verilen ezvak ve envar ve keramatı hoş görüp meftun olur, ibadata, hidemata ve evrada tercih etmekle vartaya düşer. Şu risalenin altıncı telvihinin, üçüncü noktasında icmalen beyan olunduğu ve sair sözlerde kat'iyen ispat edilmiştir ki, bu dar-ı dünya darul hizmettir, darul ücret değil. Burada ücretini isteyenler, bakıyı daimi meyveleri fani ve muvakkat bir surete çevirmekle beraber, dünyadaki beka hoşuna geliyor, müştakane berzaha bakamıyor, adeta bir cihette dünya hayatını sever, çünkü içinde bir nevi ahireti bulur. Altıncısı, el hakikat olmayan bir kısım ehlisülük, ı velâyetin gölgelerini ve zillerini ve cüzî numunelerini Makamatı asliye-i külliye ile iltibas etmekle vartaya düşer. Yirmi sözün ikinci dalında, vesair sözlerde katiyyen ispat edilmiştir ki, nasıl güneş, aynalar vasıtasıyla taaddüd ediyor, binler misali güneş, aynı güneş gibi ziya ve hararet sahibi olur. Fakat o misali güneşler, hakiki güneşe nispeten çok zayıftirler. Aynen onun gibi. Makamatı Embiya enbiya ve eazım ve evliyanın makamatının bazı gölgeleri ve zilleri var. Ehli i sülük onlara girer, kendini o evliyayı azimeden daha azim görür. Belki enbiyadan ileri geçtiğini zanneder, vartaya düşer. Fakat bu geçmiş umum vartalardan zarar görmemek için, usulü imaniyeyi ve esasat-ı şeriatı daima rehber ve esas tutmak ve meşhudunu ve zevkini onlara karşı muhalefetinde, ittiham etmekledir. Yedincisi, bir kısım ehl-i zevk ve şevk, sülukünde fahrı, nazı, şatahatı, teveccüh nası ve merciiyeti, şükre, niyaza, tazarru ata ve nastan istinaya tercih etmekle vartaya düşer. Halbuki en yüksek mertebe ise, ubudiyet-i Muhammediyedir ki, mahbubiyet unvanıyla tabir edilir. Ubudiyetin ise, Sırr-ı esası niyaz, şükür, tazarru, huşu, acz, fakr haltan istinaciyetiyle o hakikatin kemaline mazhar olur. Bazı evliya yazime fahr ve naz ve şatahata muvakkaten ihtiyarsız girmişler. Fakat o noktada ihtiyaren onlara iktida edilmez. Hadi dirler, mühti değillerdir. Arkalarından gidilmez. 8. varta Hodgam aceleci bir kısım ehli Ahirette alınacak ve koparılacak velayet meyvelerini dünyada yemesini ister ve sulukunda onları istemekle vartıya düşer. Halbuki ve'l hayatü'd-dünya illa mata'ul gurur gibi ayetlerle ilan edildiği gibi çok sözlerde kat'ien ispat edilmiştir ki alemi bekada bir tek meyve fani dünyanın bin bahçesine müreccahtır. Onun için o mübarek meyveleri burada yememeli, eğer istenilmeyerek yedirilse şükredilmeli, mükafat için değil, belki teşvik için bir ihsani ilahi olarak telakki edilmeli. 9. telvi. Tarikatın pek çok semeratından ve faydelerinden, yalnız burada 9 adedini icmalen beyan edeceğiz. Birincisi, istikametli tarikat vasıtasıyla saadet ebediyedeki ebedi hazinelerin anahtarları ve menşeleri ve madenleri olan hakiki imaniyenin inkişafı ve buzuhu ve aynel yakin derecesinde zuhurlarıdır. İkincisi makini insaniyenin merkezi ve zembereği olan kalbi tarikat vasıta olup işletmesiyle ve o işletmekle sair letayfi insaniyeyi harekete getirip neticeyi fıtratlarına sevk ederek hakiki insan olmaktır. Üçüncüsü alemi berzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip ve o kafile nuraniye ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak ve yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek ve evhan ve şübehatın hücumlarına karşı onların icmağına ve ittifakına istinad edip her bir üstadını kavi bir senet ve kuvvetli bir bürhan derecesinde görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şübehatı def etmektir. Dördüncüsü, imandaki marifetullah ve o marifetteki muhabbetullahın zevkini, safi tarikat vasıtasıyla anlamak ve o anlamakla dünyanın vahşet-i mutlakasından ve insanın kainattaki gurbet-i mutlakasından kurtulmaktır. Çok sözlerde ispat etmişiz ki, saadet-i ve elemsiz lezzet ve vahşetsiz ünsiyet ve hakiki zevk ve ciddi saadet, İman ve İslamiyet'in hakikatındadır. İkinci sözde beyan edildiği gibi, iman şecere-i cennetin bir çekirdeğini taşıyor. İşte tarikatın terbiyesiyle, o çekirdek neşvunema bulur, inkişaf eder. Beşincisi, tekalifi şer'iyedeki hakaik-i latifeyi, tarikattan ve zikr ilahiden gelen bir intiba-ı kalbî vasıtasıyla hissetmek, takdir etmek. O vakit, ta'ate, suhre gibi değil, belki ihtiyakla itaat edip, Ubudiyeti ifa eder. Altıncısı, hakiki zevke ve ciddi teselliye ve kedersiz lezzete ve bahçetsiz ünsiyete, hakiki medar ve vasıtı olan tevekkül makamını ve teslim rütbesini ve rıza derecesini kazanmaktır. Yedincisi, Süluk Tarikatın en mühim şartı, en ehemmiyeti neticesi olan ihlas vasıtasıyla şirke hafiden, veriya ve, ve tasannu gibi rezailden halas olmak ve tarikatın mahiyeti ameliyesi olan tezkiye-i nefs vasıtasıyla nefsi emmare'nin ve enaniyetin tehlikelerinden kurtulmaktır. Sekizincisi, tarikatta zikri kalbi ile ve tefekkür ve aklı ile kazandığı tevecüh ve huzur ve kuvvetli niyetler vasıtasıyla adetlerini ibadet hükmüne çevirmek ve muamelatı dünyeviyesini amali uhrebiye hükmüne getirip sermayeyi ömrünü hüsnü istimal etmek ciiyetiyle. Ömrünün dakikalarını hayat ebediyenin sümbüllerini verecek çekirdekler hükmüne getirmektir. 9'uncusu seyri sülûku kalbi ile ve mücahide-i ruhi ile ve terakkiatı maneviye ile insanı kamil olmak için çalışmak. Yani hakiki mümin ve tam bir Müslüman olmak. Yani yalnız sûri değil belki hakikati imanı ve hakikati İslam'ı kazanmak. Yani şu kainat içinde ve bir cihette kainat mümesili olarak doğrudan doğruya kainatın Halık-ı Zülcelalini abd olmak ve muhatap olmak ve dost olmak ve halil olmak ve aine olmak ve ahsen-i takvimde olduğunu göstermekle beni ademin melaikiye rüçhaniyetini ispat etmek ve şeriatın imani ve ameli canahları ile makam-ı uçmak ve bu dünyada saadet ebediyeye bakmak belki de o saadete girmektir. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على الغوث الأكبر في كل العصور والقطب الأعظم في كل الدهور سيدنا محمد الذي تظاهرت هشمة ولايته ومكام محبوبيته في ميراجه وإن درج كل الولايات في ظل ميراجه وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد لله رب العالمين